Allahu Allah min shaytan arajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah Rabbi alamim. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sallahi ajamain. Rabbi şerhli ve وَهْلُ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَفَهْمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ Muhterem kardeşlerim Ramazan ayının ahkamı ile ilgili sohbetimize bugün devam edeceğiz inşallah geçen dersimizde Orucun tarifini yaptık. Orucu bozan şeylere temas ettik. Kefaret hangi durumlarda gerekir? Onlara baktık. Bu derste inşallah Ramazan'ın diğer ahkamı ile ilgili sohbetimiz olacak. Öncelikle orucu bozan şeyler nelerdir? Bunlara yeniden temas etmek lazım. Değerli kardeşlerim, imsak vaktin olan fecirden, fecrin doğuşundan iftar vakti olan güneşin batımına kadar bir şey yemek bir şey içmek veya kişinin hanımına yaklaşması veya gusül abdesti gerektirecek bir durum durumun meydana gelmesi bunlar orucu bozan esas şeylerdir ancak bazı çok sorulan sorular var Örneğin, göz damlası, kulak damlası, burun damlası gibi damlalar veya iğne vurulma orucu bozar mı? Değerli kardeşlerim, bu meselelerle ilgili alimlerin görüşünü burada anlatacağız. Çünkü, bu meseleler, çokça sorulan meselelerdir. Göz damlası, burun damlası, kulak damlası, orucu bozmaz. Ancak, buruna damlatılan damla, boğazda hissedildiği zaman, bu damlanın, Boğaz'da hissedilen bu damlanın dışarı tükürülmesi lazım. Ama diyelim ki, göze damla damlatıldı, hiç anlamadığımız bir şekilde, efendim bu damla kana karışıyor, bu orucu bozar mı? Alimlerimizin çoğu bozmaz diyor. Kulak damlası, göz damlası. Önemli olan boğazdan aşağı bir şey geçmeyecek. Boğazdan aşağı sıvı herhangi bir damla şu bu geçmeyecek. Geçmemesi için gayret sarf edilecek. Ama bir insan tedavi amaçlı olarak tedavisinde kullanmak üzere bu damlaları, bu ilaçları kullanabilir mi? Elbette kullanabilir. Dediğim gibi boğazda hissettiği şeyi geri, affedersiniz, tükürmesi lazım. İğne, orucu bozar mı? Değerli kardeşlerim, iğneler iki türlüdür. Vitamin iğneleri, vücuda gıda veren iğneler, serum ve diğer vitamin iğneleri orucu bozar. Burada ittifak vardır, alimlerin hepsi vitamin iğnelerinin serum ve diğer vitamin iğnelerinin orucu bozacağı konusunda ittifak etmişlerdir. Görüş birliği içerisindedirler Ancak Ağrı kesici bir iğne Orucu bozar mı bozmaz mı konusunda Alimler ikiye ayrılmışlar Bazıları Bozar der Çünkü der bu bir sıvıdır Sıvı Vücuda girmektedir Dolayısıyla bozması lazımdır Derler her ne kadar vitamin olmasa da ağrı kesici olsa da bu orucu bozar der alimler ancak bir kısım ülema der ki bu ağız yoluyla alınmadığından dolayı damardan veya vücudun herhangi bir yerinden iğne yoluyla alındığından dolayı ve gıda iğnesi, vitamin iğnesi olmadığından dolayı orucu bozmaz diyen hülema da vardır. Bunu da hatırlatmak isterim. Ancak tercih edilen görüş hangisidir derseniz bugün daha çok tercih edilen fetva bu iğnelerin de orucu bozacağı yönündedir. Türkiye'de daha çok bu fetva kabul görmüştür. Tabii ki zaruret var ise bu hüküm biraz daha değişir. Örneğin bir insan diyelim ki hasta bu ineği vurulmadığı takdirde vücudu telef olacak, canı tehlikeye girecek, vücut ağzaları tehlikeye girecek, bu takdirde bu iğneyi vurmasında elbette bir beys yoktur, bir sakınca yoktur. Bazı durumlarda ülemalarımızın, alimlerimizin vermiş oldukları fetvalar ile amel etmekte bir sıkıntı yoktur, özellikle zaruret durumlarında. Değerli Kardeşlerim Bir de orucu bozan manevi şeyler var manevi şeyler Orucu bozmasa da Orucun sevabını azaltan gideren şeyler var nedir bunlar Bir insanın Ağzında küfür olması Gıybet yapması dedikodu yapması, nemime yapması, laf taşıması, koğuculuk yapması, diliyle insanlara eziyet etmesi, diliyle insanlara, insanların ırzlarıyla ilgili konuşup, onların iffetlerini, şereflerini, namuslarını kirletecek bir şekilde konuşmalar yapması, laf taşıması, vesaire. Bunlar da orucun ecrini, sevabını azaltır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim ki yalancı şahitliği bırakmaz ise, kim ki kötü sözü, küfrü, gıybeti, nemimeyi, kavuculuğu bırakmaz ise Allah'ın onun oruç tutmasına ihtiyacı yoktur. Allah'ın onun orucuna ihtiyacı yoktur. Yani onun orucu Allah katında makbul görülen bir ibadet değildir. Yani o insanın sevabı azalmıştır. Hatta ve hatta duruma göre yok denecek bir vaziyete kadar gelmiştir indirgenmiştir o yüzden orucun sevabını götüren manevi günahlardan sakınmak lazım oruç tutan insan küfür etmeyecek dedikodu yapmayacak gıybet yapmayacak nemime yapmayacak laf taşımayacak insanlara küfür etmeyecek küfürlü sözler söylemeyecek İçinde şirk olan Sözler asla söylemeyecek Örneğin Şirk deyince Şunu açıklamak Lazım Değerli kardeşlerim Günahların en büyüğü Şirktir Günahların En büyüğü şirktir Neden Çünkü Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanı helak eden yedi günahtan bahsederken eşir şirkü billah diye başlıyor Allah'a ortak koşmak şirk koşmak birinci günah günahların en büyüğü Allah'a ortak koşmak Hocalarımız bu. Mikrofona bakar mısın hocam? Çalışmıyor mikrofon. Evet. Tamam, ses geldi sonunda. Eşrikü Kubillah Allah'a ortak koşmak. Ve ukûkul vâlideyn. Anne babaya asi olmak onlara hizmet etmemek, onların hakkına, hukukuna riayet etmemek, onlara bakmamak, ikinci büyük günahta budur. Eşşirkü billah ve hukukul valideyn. Şimdi şirk konusunda biraz daha duralım. Neden duralım? Çünkü bu şirk meselesi bir sigorta gibidir. Eğer bu atarsa, Diğer ibadetlerin faydası olmaz. Bunun atmaması lazım. Çünkü allah Teala Peygamberine hitaben diyor ki Le'in اِنْ اَشْرَكْتَ لَا اَحْبَطَنَّ عَمَلَكْ Şirk koşarsan ya Muhammed Şirk koşarsan Rabbine ortak koşarsan herhangi birini Rabbine denk görürsen veya Rabbinin bir sıfatını bir başkasıyla ortak görürsen, denk görürsen لَاَحْبَطَنَّ عَمَلَكْ Senin yapmış olduğun bütün amelleri yok sayar. Yapmış olduğun bütün amelleri cihadı, namazı, niyazı Allah yolunda cihadı vermiş olduğun sadakaları yapmış olduğun emri bil maruf ve nehyanil münkerri daveti vesaire bütün ibadetlerini yok sayarım peygamberine yüce Rabbimiz böyle buyuruyor bir peygamber olarak eğer ortak koşarsan bütün amellerini yok sayarım diyor. Dolayısıyla her Müslüman için aynı durum söz konusudur. Bir insan Allah'a ortak koştuğu zaman onun tutmuş olduğu oruçta, kılmış olduğu namazda kabul değil. Öncelikle insan şirkten uzak durması lazım. Bu şirk bütün amelleri heba eden, harap eden, yok eden kaybeden, ortadan kaldıran çok kötü bir günahtır şirk nedir öyleyse şirk Allah'a ortak koşmaktır Allah'a insan nasıl ortak koşar biraz daha açalım örneğin bir insan dese ki Bizi rızıklandıran felanca patron, felanca müdür, bizi rızıklandıran devlet, hükümet, bizi rızık, rızık, rızık bize rızık veren belediye başkan, vali vesaire. Bu tür şeyler veya annem veya babam gibi. Bu şikdir. Çünkü rızık verici olan kimdir? Allah'tır. Allah'tan gayrı rızık verici yoktur. Örnek, ikinci örneğe verelim. Bir insan der, derse ki şu bulutun yardımıyla bize yağmur geldi. Şu bulutun faziletiyle bize yağmur geldi. Bize yağmuru veren şu buluttur. Bize yağmuru veren Felanca kişidir, bize yağmuru veren, efendim şurada yatan, vefat etmiş olan veli kişidir gibi derse bu da şirktir. Neden? Çünkü yağmuru veren Allah'tır, gayrısı değildir. Rızkı veren Allah'tır, gayrısı değildir. Yaratıcı olan Allah'tır, gayrısı değildir. Bir insan derse ki, beni yaratan annemdir, babamdır, bu da şirke girmiştir. Anne baba orada vesiledir, yaratıcı Allah'tır. Bu tür durumlar, hepsi şirktir, büyük şirklerdendir Ve amellerin yok olmasına sebep olan şirklerdendir. Başka örnekler verelim. Mesela, bir kişi, dese ki Allah'ım başım dertte bana yetiş bu yapması gereken bir iştir çünkü burada dua etmiştir yalvarmıştır, yakarmıştır sığınmıştır kime? Allah'a yaptığı bir ibadettir Allah'a sığınmak bir ibadettir Allah'tan yardım istemek bir ibadettir bir kulluktur. Kulluk göstergesidir. Ama derse ki, Allah'ı bırakıp da, yetiş ya falan, yetiş ya falan, beni kurtar. Ahmet yetiş beni kurtar mesela. Mehmet yetiş beni kurtar. Halbuki Mehmet, vefat etmiş. 100 sene önce, 200 sene önce, vefat etmiş ve, Allah'ı bırakıp da, bir insan derse ki, yetiş ya, Ahmet yetiş ya Mehmet Beni kurtar Bu değerli kardeşlerim Şirk olmaktadır Çünkü Yalvarılması gereken Yegane makam Sığınılması gereken Yegane makam Allah'ın makamıdır Allah'tan başka Hiçbir makama Müslüman sığınamaz Değerli kardeşlerim Bizim hatalarımızın çoğu da en son vermiş olduğu bir örnekte. Allah'a bırakıp da kullardan yardım istemek. Orucumuzun kabul olması için eğer bu tür hatalarımız varsa bunlardan vazgeçmemiz lazım. Orucun ahkamında zikredilmesi gereken en önemli mesele bu meseledir. Çünkü biraz önce söylemiş olduğum gibi Değerli müminler. Bütün ibadetlerin sigortası buradadır. Bu sigorta atmamalıdır. Yani tevhid sigortası sigortası. Yani inancı sadece Allah'a has kılma, ibadeti sadece Allah'a has kılma, kulluğu sadece Allah'a has kılma, sadece Allah'a Allah ibadet etme. Sadece Allah'a sığınma, sadece ondan yardım isteme meselesi kulluğun en önemli göstergesidir ve kulluğun sigortasıdır. Bunun dışına çıkmak, şirke düşmektir. Şirke düştüğümüz zaman da bütün ibadetlerimiz, oruç dahil, namaz dahil, bütün ibadetlerimiz yok sayılmaktadır. Allah'a. La yaghfiru ay yushraka bih ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha Allah kendisine ortak koşulmasını asla affetmez Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha Şirk dışında başka günahları dilediği için affeder. Şirk dışında başka günahları dilediği için affeder, dilediği kişiler için affeder. Tövbe edenler için affeder. Peki, şirk günahı affedilmez bir günahtır diyor Allahu Teala bu ayetinde. Nerede bu? Dünyada mı ahirette mi? Bu affedilmez. Nerede affedilmez? Dünyada mı ahirette mi? Her ikisinde de mi? Değerli müminler, şirk günahı dünyada affedilir, tövbe edene, hatasını anlayana, Allah'ım hata ettim, tövbe ediyorum, yanlış yapmışım, öğrendim doğrusunu, sana teslim oldum, Kur'an'a teslim oldum diyen bir insanın tövbesi şirk konusunda yapmış olduğu o günah affedilir, bağışlanır çünkü kendisine verilen imtihan süresi içerisinde, Tövbe etmiştir. Son nefesten önce tövbe etmiştir. Ancak tövbe etmeden ölürse bu ayet gerçek olur. Tövbe etmeden ölürse ahirette şirkle giden bir insanın günahı affedilmez. Şirk dışında ahirete giden şirk dışında başka günahlar işleyip de ahirete giden kardeşler müminler affedilebilir. Ama şirk affedilmiyor değerli kardeşlerim Allah cümlemizi şirkten korusun Allah cümlemizin ibadetlerini, orucunu, namazını kabul eylesin Allah ibadetlerimizin ecrini azaltan günahlardan cümlemizi korusun ibadetlerimizin yok sayılmasına sebep olacak olan şirkten gizlisinden, açığından cümlemizi muhafaza buyursun Allah tutmuş olduğunuz oruçları kabul eylesin. Allah gününüzü mübarek eylesin. Sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in el-Fatiha.